Merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Nasılsın? Karagözüm. Ya yorgunum acıvat Şöyle parmağımı bile kıpırdatacak halim yok. İnan olsun. Şöyle eve gitsem... ...hiçbir şeye elimi sürmeden yatıp dinlensem diyorum. O zaman sana bir akıllı ev alalım. Var olanın aklını beğenmedin, başka alıyorsun ha? Sen demedin mi parmağımı bile kıpırdatmaya halim yok? He, dedim. Heh, o zaman derdinin devası o evler. Her şey otomatik. Sen girince ışıklar yanıyor, müziğin bir yandan çalıyor, ısı ayarı kendiliğinden yapılıyor. Allah Allah, insanlar ışınlanıyor, uzaylılar dünyamıza iniyor. Yok yok, gerçekten doğru söylüyorum efendim, duymadın mı hiç? <gülüyor> her duyduğuma, her okuduğuma inansaydım. Yok efendim yok, var cidden. Hani evde yokken uzaktan gözetleyebileceğin, hırsıza karşı önlem alabileceğin evler. Uzaktan yemek pişirip temizliği de yapıyor mu bari? E Şimdilik yok. Ama aklı evde kalanlar için özellikle ütünün fişini çekip çekmediğini... ...ışıkları kapayıp kapamadığını hatırlamayanlar için birebir efendim. Yahu yani hacı var sen bunu dediğin içime su serptin ha. Yorgunluğun falan da gitti bak. Yahu bizim hanım beni deleder eder bu ütünün fişinden, holün ışığından... ...kapıyı kilitleyip kilitlemediği de cabası. Heh, i̇şte sana çözüm. Oy, gözünü seveyim sen bunları bana bir araçtır. Araştırılmaz kara gözüm de. Hep birazcık tuzlu. Vallahi isterse acı biberli olsun razıyım. Hadi hayrına diyorum ha. Çocuğunun okuldan gelip gelmediğini de kontrol edip sana haber veriyor birader. Yok ya vay be. Sen yokken çiçekleri de suluyor. Çüş daha neler. Öyle öyle. Hatta ışık sistemiyle falan evde varmışsın izlenimi veriyor. Zaten hırsızın girip girmediğini kontrol edebiliyorsun. O ışık oyunlarıyla da Hırsızın girmesini önlüyorsun. Bay be teknolojiye bak korkulur senden. Bu Japonlar da yapınca yapıyor azizim ya. Daha başka e, me mesela evde bir yaşlı var. Sana onunla ilgili anormal bir durum olup olmadığını da haber veriyor. Yaşlı da anormal durum bu Bay bay bay bay bay bay bay. ki ne vay vay ki ne vay Yani bir üstüme battaniye örtmediği kaldı desene. Bak daha ne yapıyor? Su baskınında ana vanayı kapatıyor. Yangını da önlüyor bu. Tabi yangını da haber veriyor. <gülüyor> sistemde yok yok efendim. Ya <gülüyor> wow, depremi de önceden haber verse tamam. Ha. Vallahi dediğin gibi efendim yok yok. Bizim evlerin yanında bu evler değil akıllı Einstein kalıyor azizim Einstein. Çok doğru dedim Karagözüm. Einstein kalıyor. Uçan arabalar falan hayal değil o zaman desene. Öyle gözüküyor Karagözüm. Hadi iki gözüm gelelim sohbetin sonuna. Çünkü hanıma bu haberi bir an önce vermem lazım. Hadi koş bakalım koş koş. Efendim bize müsaade ola. Her ne kadar sürçülü isan ettikse... Affola! Affola.